Allah'a bilinen alimdir öğrenir, İlim kitap okumakla değildir. Evet. Onun için öyle papazlara okumuş efendim, derler. İlim denilmesine hakkı bilmek. Hak da hakla bilinir. Bütün tabiullah Cenab-ı Peygamber de işin içerisinde dahil olmak şartıyla gibi öyle demişler. Biz hakkı hakkıyla gidip demişler. Allah'a Allah, a, Allah a ile gidiyoruz. Yoksa bu aklı fikirler Mevla bulunmaz ve bilinmez. Bilinir ama nakıs bilinir. Kendi hayalini haklar eder. Kendi hayalini haklar verir. Onun için demişler ki Kulli hatara <gülüyor> bi ibalik ve allahu gayri zalik. Ne tehatırdıysa hattırdı ya ve ahak olun gayridir.